İtiraz kabul edilmez biçimde ilk ağızda insanların milliyetini belirtmeye yarar. Doktor Sare'sin kendisine sunulan kartı aldı. Hiç kimseyi tanımadığı bir ülkede bir ziyaret talebi aldığı için oldukça şaşırmış olan Doktor Sare'sinin küçük kağıdın üzerindeki şu yazıları okuyunca şaşkınlığı bir kat daha arttı. Mr. Sharp, Solicitor, 93 Southampton Row, London. Solicitor'un dava vekilinin İngiltere'deki karşılığı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 ve ben de bugünden itibaren Mr. Trollf, Smith Co. bankerleri tarafından size istenen herhangi bir meblağın avans olarak sunulabileceğini Dr. Sarasim Taş kesilmişti. Söyleyecek tek kelime bulamadan bir an öylece kala kaldı. Sonra bu 1001 gece rüyasının gerçek olabileceğini kabullenemeyerek eleştirel bir zihnin yarattığı vicdan azabıyla haykırdı. Ama ''Sonuçta Mösyö bana bu hikaye hakkında nasıl bir kanıt göstereceksiniz ve beni nasıl buldunuz?'' Mr. Sharp, cilalı dereden çantanın üzerine vurarak cevap verdi. ''Kanıtlar burada. Sizi nasıl bulduğuma gelince tesadüfen olduğunu söyleyebilirim. Beş yıldır sizi arıyorum.'' ''Her yıl Britanya mülklerine kaydedilen çok sayıda varisiz tereke için yakın akrabaları ya da bizim İngiliz hukukunda next of kind dediklerimizi bulmak şirketimizin bir özelliğidir.'' Begüm Gokol'un mirası bizi tam 5 yıldır uğraştırıyor. Araştırmalarımızı dört bir yanda sürdürdük. Yüzlerce Saresin ailesini taradık. Fakat İzador'un soyundan gelenleri bulamadık. Hatta artık Fransa'da başka bir Saresin kalmadığı kanaatine varmıştım. Ta ki dün sabah David hijyen kongresinin raporunu okurken bu isimde ve benim tanımadığım bir doktor görüp aletler içinde kalana kadar...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 varissiz terekesi hakkında 5 Ocak 1870 tarihli rapor. Olayın özeti Rakki Nahralı Begüm Gokol'un terekesi olan bazı mehaller ve 43 bin bigayil ekilebilir arazi, çeşitli yapılar, saraylar, işletme binaları, köyler, menkul mallar, hazineler, silahlar vesairenin mülkiyet hakları dava konusudur. Agra Sul Hukuk Mahkemesi'ne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 Geleceğe dair projelerimde o da yer alacak. Seni Seven Baban F.R. Sarasin, D.M.P. Bu mektubu en önemli evraklarla birlikte zarfa koyup üzerine Monsieur Octave Sarasin, Merkez Sanat ve İmalat Okulu öğrencisi Roydes Sicil Caddesi, No. 32, Paris adresini yazdı. Doktor şapkasını aldı, barda süsünü giydi ve kongreye yollandı.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 Dış yüzey, merkezi dikey O üzerinde O'nun altında bulunan birincisinin benzeri bir elipsin oluşmaktadır. Üç ana elipsin F1, F2, F3 odaklarını işaretledikten sonra aksları ortak olan yardımcı elips ve hiperbolü çiziyoruz. Oktav'ın çığlığıyla kafasını yeniden kaldırdı. Arkadaşının sapsarı görünce biraz endişeyle sordu. Ne var? Oku dedi diğeri. Aldığı haberle sersemlemişti.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 Kronometrelerini benim için yapıyor. Opera görkemli ışık şelallerini benim için akıtıyor. Kemanlar benim için diyor Şarkıcılar benim için bağırıyor. Benim için talim meydanlarında safkanlara kanlar eğitiliyor ve kafa angle benim için parlıyor. Paris benim. Her şey benim. Seyahat etmeyecek miyim? Hindistan'daki baronluğa gitmeyecek miyim? İçinde Budist rahipleri ve fil dışından tanrılarıyla çarşı üzerindeki bir pakodayı rahatlıkla birkaç günlüğüne kiralayabilirim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 Artık biraz dinlenmek için odalara çekilmenin zamanı geldiği sırada Madame Saras'ın oğluna şöyle dedi. ''Bana Mars'dan söz etmedin. Ona babanın mektubunu bildirmedin mi? Ne dedi?'' ''Ah'' diye cevap verdi Oktav. Mars'li bilirsin. O bilgiden de öte. Adeta bir stoacıdır. Sanıyorum mirasın büyüklüğünden dolayı bizim için kaygılandı. Bizim için diyorum çünkü söylediğine göre bilimsel düşünebilme yeteneğine ve sağduyuya sahip olan babam için endişe duymuyor.''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 bronz heykelinde kullanıldığı için yapıyordu. Lord'un soluk ve sakalsız kırmızı lekelerle kaplı suratı, oyuk alnının üzerine iddialı bir perçemle dökülen ayrık otuna benzer peruğu, gülünç bir başlık taslayan, görülebilecek en sert yüz ifadesini tamamlıyordu. Lord Glandover sanki tahtadan ya da karton hamurundanmış gibi tek parça halinde hareket ediyordu.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 böylesine az rastlanır türden dal kovukça bir dikkat karşısında epeyce şaşırmış olan doktor Sarasin kendi kendine kan yuvarları sayımını meslektaşlarına bir süre düşündükten sonra hiç kuşku yok ki ilk bakışta olduğundan daha önemli bir buluş gibi gelmiş olacağını söyleyerek gösterilen yere oturdu. Ama Lord Grandover şiddetli bir boyun tutulmasına sebebiyet verebilecek türden bir boyun omurları burulmasıyla kulağına eğildiğinde bütün bu mucit kuruntuları uçup git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 Manevi zenginliklerini getirecekler. Orada gençliğin us ilkeleri doğrultusunda bütün manevi, maddi ve zihinsel yetilerini geliştirmek ve dengelemek üzere yetiştirileceği bize girecek için güçlü nesiller hazırlayacak büyük okullarımız olacak. Bu açıklamayı izleyen heyecanlı kargaşayı tasvir etmekten vazgeçmek gerek. Alkışlar, tezahüratlar, ey yo sesleri 15 dakikadan uzun bir süre boyunca birbirini istedi.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 Vatanımın adını taşıması için Franceville olarak adlandırılmasını istiyorum. Ona borçlu oldukları bu mutluluğu Doktor Sarasin'den esirgeyemezlerdi. Bundan böyle Franceville lafta kurulmuştu. Oturumu kapaması gereken tutanak sayesinde kağıt üzerine de var olacaktı. Derhal projenin genel maddenin tartışılmasına geçildi. Ancak şimdi diğer toplantılarından daha farklı bir özenle çalışan kongreyi bu görüşmelerde baş başa bırakarak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 garip bir biçimde etrafını çevreleyen kaba mobilyanın ortasında başka bir dünyadan gelmiş gibi duran güzel duvar saatine baktı ve sertlik sınırlarını aşan katılıklı bir sesle şöyle dedi. 6.55 Postam en geç 6.30'da gelir. Onu 25 dakika geç getirdiniz. Postamın 6.30'da masamın üzerinde olmadığı ilk seferde işten çıkarılacaksınız. Möksü akşam yemeğini şimdi isterler mi? diye sordu uşak çekilmeden önce.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 Camın yanına asılmış olan küçük bir minyatür portre yerinden indirdi, arkasını çevirdi, elbisesinin kolunu arka yüzü kaplayan tozlu kartonun üzerinden geçirdi. Profesör yanılmamıştı. Portrenin arka taralında yarım asrın neredeyse sildiği, sarımsı bir mürekkeple yazılmış şu isim okunuyordu. "Miss Schultz Engelborn Langeville Langeville olarak dünyaya gelmiş Trace Schultz.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 keçe halısı, deri koltuk ve geniş, açık bir dosya dolabıyla döşenmiş sıradan bir odada maun ağacından büyük bir masanın başında oturmaktaydı. Koltuğundan yarım yamalak ayağa kalktı ve bürolarda çalışanların son derece nazik alışkanlıklarına uygun olarak çok meşgulmüş gibi görünmek için 5 dakika boyunca dosyaları karıştırdı. Nihayet karşısında bekleyen Profesör Shaw'a döndü ve şöyle dedi: "Monsieur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 Her iki tarafın katılımıyla kazanma ihtimali yüksek olduğundan mahkeme masraflarını karşılamak ve bütün hukuki yolları tüketmek için her iki taraftan kolaylıkla bir komandist şirket kurulabilirdi. Aynı türden meşhur bir dava kançılar Ya Divanı'nda tam 83 yıl sürmüş ve fonlar bittiği için sona ermişti. Faizler ve ana para hepsi bu davada uçup gitmişti. Tahkikatlar, komisyonlar, nakiller, muameleler sonsuz bir zaman alacaktı.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 Sonuçta hala her şey halledilebilirdi. O, şarp, bundan emindi. İngiliz adayeti mükemmel bir sisteme sahipti. Biraz yavaş belki bunu kabul ediyordu. Evet, kesinlikle biraz yavaş. He de Clado. Hı <gülüyor> hı ama özellikle güvenilir. Doktor Sarasin birkaç yıl içinde kesinlikle bu mirası elde edecektir. Ama bununla birlikte hı hmm, hı yeterliyse tabi. Doktor,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 İmzalamaya hazırdı. İstediği tek şey imzalamaktı. Elinden gelse Birleşik Krallığın bütün yüksek bankalarına ve bütün dalaverilerine bankacı Stilbink'in ve dava vekili Sharp'ın altın heykellerini dikerdi. Maddeler yazılmış, şahitler toplanmıştı. Samarset Haas'un damga makineleri işlemeye hazırdı. Herr Schulz gelmişti. Fikir değiştirmemesi için Sharp'ın bir kenara çektiği Schulz titreyerek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 Anglo-Saxan üstünlüğünün şanını yüceltecek şekilde sonuçlandı. Aynı akşam arkadaşı Stilbing ile Gopten Club'da yemek yiyen Mr. Sharp önce Dr. Sarasi'nin ardından Profesör Schulz'un sağlığına içti ve şişeyi bitirirken kendini iyice salarak boşboğazlıkla şunları söyledi. Hurra! Yaşa Britanya! Hala yalnızca biz varız. Aslına bakılırsa bankacı Stilbing konuğunu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 Yakındayken olduğu gibi uzaktayken de tek bir düşüncem olacak. Sizin için çalışmak ve dolayısıyla Fransa'ya hizmet etmek. Çelik kent. Mekanlar ve zaman değişmiştir. Bögümün mirasının iki mirasçının ellerine geçmesinin üzerinden beş yıl geçmiştir. Ve şimdi sahne ABD'ye, Oregon'un güneyine, Pasifik kıyılarının on fersah ötesine taşınmıştır. Burada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 Stahlstadt da kıskanç bir itinayla saklanıyor olduğuydu. Kuzey Amerika'nın çöllerle kuşatılmış, dahalardan oluşan bir duvarla, dünyadan yalıtılmış en yakın insan yerleşimine 500 uzaklıktaki bu unutulmuş köşesinde, Birleşik Devletler iktidarının sağladığı özgürlüğün en ufak bir izini aramak boşunaydı. Stahlstadt duvarların önüne geldiğinizde hendeklerden ve surlardan oluşan hattı,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 Neden olmasın? Yalnızca yarım gün dedi ustabaşı Schwartz'ı iç galeriye doğru götürürken. İkisi birlikte geniş bir koridora izlediler. Avluyu geçtiler ve boyutlarıyla olduğu kadar hafif çatısının konumuyla da birinci sınıf bir garın girişini andıran geniş bir salona girdiler. Mekana bir göz atarak ölçen Schwartz, mesleki bir hayranlık duymaktan kendini alamadı. Bu uzun salonun her tarafında hem çap hem de yükseklik olarak Roma Saint-Pierre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 Sonunda kitabı bir kenara bıraktı ve sanki zor bir meselenin çözümüne kendini kaptırmış gibi uzun süre düşüncelere daldı. Ah diye bağırdı sonunda kendi kendine. Ne zamanki o şeytan. Kendisi bizzat işe karışır. İşte o zaman Herschel's'ın sırrını ve özellikle de Fransville'e karşı neler tasarlıyor olabileceğini keşfederim. Doktor Dr. Sarasi'nin ismini mırıldanarak uykuya daldı. Ama uykusunda dudaklarından dökülen küçük Jane'in ismi oldu.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 Blair Atol'u oğlunun ona karşı duyduğu bütün tutkuyla seviyor ve fırsat olduğunda ona bir parça şeker göndermeyi ihmal etmiyordu. Kocasında da tanımış olduğu bu yaşlı hizmetkârı görmeye gitmek, aynı zamanda patlamadan sonra zavallı Baur'un grüzü ateşiyle kömüre dönmüş, mürekkep gibi simsiyah cesedinin bulunduğu uğursuz yeri ziyaret etmek için neler vermezdi. Ama kadınlar madene alınmıyorlardı ve oğlunun ardı arkası gelmez tarifleriyle yetinmek gerekiyordu.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 Sabırsız tirrakilerin pipalarını yaktıkları bu muazzam demir sütun çınaklığının harlı ateşinde kaç kere ısıtmıştı. Bu cehennemi kapının gürültüsüne ve hareketliliğine ne kadar da alışıktı. Maden kömürüyle dolu vagonları ayıran toplayıcıları, çekicileri, yıkamacıları, makinistleri, ısıtmacıları hepsini çok kereler iş başında görmüştü. Göremediği ama yine de gönül gözüyle bildiyse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 ayaklarının üzerinde hareketsiz duran koca faresiyle ve etrafında ağır ağır kanat çırpan iki yarasasıyla bir süre oynadıktan sonra samantan yatağının üzerinde uykuya dalıyordu. Bayan Bauer bütün bunları nasıl da iyi biliyor ve Carl'ın kendisine anlattığı ayrıntıları nasıl da daha lafın yarısındayken veriyordu. Anne biliyor musunuz mühendis Marus Müller dün bana ne dedi?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 Küçük Karlı hiç görmemişti. Ahıra doğru yöneldiler, atlar yalnızlar ve çok canlara sıkılmış gibi görünüyorlardı. En azından Blair atolun bu üç insanı selamladığı hoş geldin kişilemesinden böyle bir sonuç çıkarılabilirdi. Carl'ın bez çantası bir çiviye asılıydı. Bir köşede kaşağının yanında aritmetik kitabı duruyordu. Marcel Carl'ın fenerinin orada olmadığını hemen fark etti. Çocuğun madende olduğunun yeni bir kanıtıydı bu.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 Aynı görevlinin bir notu ilgili kişiye ustabaşı Rayer ve birinci sınıf dökümcü Johan Schwartz'ın fedakarlıklarını bildiriyordu. 8-10 gün sonra genç işçi giriş jetonunu almak üzere kapıcının kulübesine girdiğinde çivi de kendi adına matbu bir talimathane buldu. Schwartz isimli kişi bugün saat 10'da genel müdürün yazıhanesinde hazır bulunacaktır. Merkez blok, A yolu ve kapısı dışarı kıyafeti giyilecektir.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 çok da isyan ettirici bir hal almıyordu. Ejderha'nın ininde. Genç Alsazlı'nın talinin ilerleşini izleyen okuyucu, birkaç haftanın sonunda onu her güvenini güvenin tamamıyla kazanmış olarak bulduğunda muhtemelen şaşırmayacaktır. Bu ikisi birbirlerine ayrılmaz olmuşlardı. Çalışmalar, yemekler, parkta yürüyüşler, birkaç litre biranın üstüne uzun pipalara tüttürmeler. Bunların hepsini birlikte yapıyorlardı.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 Biz aptalca toplarımızın ağırlığını arttırırken onlar yenilerini hazırlıyor ve ilk fırsatta bunun farkına varacağız. Yeni. Yeni mi? diye kaka ediyoruz. Yenilerini biz de yapıyoruz. Ah evet. Ne yapıyoruz? Bizden öncekilerin bronzdan yaptıklarını çelikten yapıyoruz. Hepsi bu. Toplarımızın oranlarını ve menzillerini ikiye katlıyoruz. İkiye katlamak mı? diye araya girdi Herschel. Ses tonundan.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 Çenesini kapamak, ahmakça kanıtlarına son vermek için gereken şey. Bu kadar yakında zırhlı bir duvarın kalınlığı kadar ötüdeyken. Hayır, böyle bir işkenceye katlanmak mümkün değildi. Herşolz öyle sert bir hareketle ayağa kalktı ki piposu kırıldı. Sonra alaycı bir bakışla Marcela bakarak dişlerini sıktı ve şu sözleri söyledi. Ya da daha doğrusu tısladı. Beni isteyin beyefendi. Size ben de,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 Ben bu topla yeterli bir kesinlikle on fersahlık bir uzaklığa mermi fırlatırım. On fersah mı diye bağırdım Marsal. On fersah. Ne türden bir yeni barut kullanıyorsunuz bunun için? Ah size artık her şeyi söyleyebilirim diye cevapladı Herschel garip bir ses tonuyla. Size sırlarımı açmanın artık hiçbir sakıncası yok. Artık iri taneli barutun devri geçti. Benim kullandığım Genleşme gücü adi baruttan dört kat daha fazla olan pamuk barutudur. Ben bunun içine ağırlığın onda 8 oranında potas nitratı karıştırarak gücü beş kat daha arttırıyorum. Fakat dedi Marcel. Hiçbir top en iyi çelikten yapılmış olsa bile bu barutun patlamasına dayanamaz. Topunuz üç, dört, beş atıştan sonra tahrip olacak ve kullanılmaz hale gelecektir. Tek bir atış yapsa tek bir atış...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 Kesinlikle şaşırtıcı ve harikulade bir top. Fakat bütün bu değerine rağmen tamamıyla benim tezimi doğruluyor. Mükemmeliyet var, taklit var, icat yok. İcat yok ha diye cevapladı Herschels omuzlarını silkerek. Tekrar ediyorum sizden hiçbir sırrımı saklamayacağım. Gelin benimle. Çelik kralı ve arkadaşı siperden ayrılarak hidrolik yük asansörleriyle platforma bağlanmış olan alt kata indiler.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 toplarımızın sakin ve elverişli bir havada atışa ayarlanmış olarak mevzi aldığını varsayalım, nihayet bir elektrik teliyle verilen genel bir işaret ve bir dakika içinde bin hektarlık bir alan üzerinde tek bir canlı kalmayacak. Gerçek bir karbon asidi okyanusu bütün şehri kaplamış olacak. Bu fikir geçen sene Albert kuyusundan küçük bir madencinin kaza sonucu ölümü hakkındaki tıbbi raporu okurken aklıma geldi.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 Yaşam mücadelesi kanunu da aynen yerçekimi kanunu gibidir. Bunun dışında kalmaya çalışmak budalılıktır. Bu kanuna uymak ve onun bize gösterdiği yönde hareket etmek işte akıllıca ve bilgece olan budur ve işte bu yüzden Doktor Sarasi'nin kentini yıkacağım. Topum sayesinde benim 50 bin Alman'ım orada ölüme mahkum bir topluluk oluşturan 100 bin hayalperestin kolayca hakkından gelecek.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 Henüz bunu hayal edemiyordu ama kaçacağına kendi kendine yemin etmişti ve onu bu kaçışa taşıyabilecek hiçbir şey hafife alınmamalıydı. Ancak durum acildi. Ne yapmalıydı? En ufak bir baş kaldırı işareti ya da kaçış tehpüsünde Marcel kafasına iki kurşun yiyeceğinden emindi. Bunların ıskalayacağı düşünülecek olsa bile, üç sıra nöbetçile ile çevrelenmiş üç müstehkem hattın ortasında bulunuyordu. Merkez okulunun eski öğrencisi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 Stad Parkı'nın her zamanki kuş cıvıltılarına ahenk içinde iki gürültülü horlama karıştı. Marcel işte bu anı bekliyordu. Hem de ne sabırsızlıkla. Zira ertesi gece saat 11.45'te Herr Schultz tarafından mahkum edilen Franz Will yok olacaktı. Marcel model atölyesine koştu. Bu geniş salon içinde bütün bir müzeyi saklıyordu. Hidrolik makinelerin, su pompalarının, türbinlerin, yedici aletlerin, deniz makinelerinin, lokomobillerin, Gemi teknelerinin modellerine oluşan milyonlarca şaheser vardı burada. Kuruluşuna itibaren Schultz fabrikasında üretilmiş olan her şeyin tahtadan modelleriydi bunlar ve bunların arasında top, torpil, obüs kalıplarının da eksik olmadığı tahmin edilebilirdi. Gece kapkaranlıktı. Dolayısıyla genç alsazlarının uygulamaya koymayı düşündüğü cüretkar planı için gayet elverişliydi. Büyük kaçış planını hazırlarken Stahlstadt'ın modern müzesini de yok etmek istiyordu.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 Depomda 15 dakikalık hava var. Tanrı yardım ederse bu bana yeter. Kolayca tahmin edilebileceği gibi Marcel, Schultz topunun modelini kurtarmayı aklından bile geçirmiyordu. Yaptığı tek şey, dumana boğulmuş salonun havada uçuşan alevli parçaların, yanan kirişlerin sağına altında, hayatı pahasına geçmek oldu. Her mucize eseri alevler ona dokunmadı ve, çatı rüzgarın bulutlara kadar savurduğu kıvılcımların ortasında, yere çöktüğü sırada,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 yüce bir koruma içgüdüsünün verdiği güçle parmaklığı iki el ile tutup sarstı. Parmaklık açıldı. Kilit kırılmıştı. Akıntı neredeyse tamamıyla nefretsiz kalmış olan ve depodaki son hava moleküllerini solumaya uğraşan talihsiz Marceli sürükledi. Ertesi gün Herschel's'ın adamları yangının tamamıyla yakıp kül ettiği binaya girdiklerinde ne yıkıntıların arasında ne sıcak küllerin içinde hiçbir insan kalıntısına rastlamadılar. Yani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 bu sözlerden ibaretti. Alman dergisi Hanser St. bir makalesi. Yukarıda anlatılan olaylardan bir ay önce Hanser St. Yüz Yüzyılımız adlı pembe turuncu kapaklı bir dergi Fransville hakkında bir makale yayınlamıştı. Belki de bu kenti yalnızca maddi bir görüş açısıyla incelediği için German İmparatorluğu'nun müşkül pesentleri tarafından özellikle beğenilen bir makaleydi bu.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 11 dakika 3 saniye 43. Kuzey enlemiyle Greenwich'e göre 41 dakika 17 saniye 124. Batı boylamıdır. Görüldüğü gibi Büyük Okyanus kıyısında Kuzey Amerika'nın Oregon eyaletinde Blank Burnunun 20 fersah kuzeyinde Montes Cascades adını almış olan kayalık dağların ikinci sırasının eteklerindedir.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 İnşaatçılardan tek bir ev tipi talep etmemişti. Daha doğrusu bu sıkıcı ve yavan tekdüzülüğe karşıydı. Bu yüzden komite mimarların uymak zorunda oldukları kurallar koymakla yetindi. 1. Her ev, ağaç, çimen ve çiçek ikilmiş bir arazi payı üzerinde müstakil olacak ve tek bir aile tarafından kullanılacaktır. 2. Hiçbir ev iki kattan fazla olmayacaktır. Hiçbiri bir diğerinin havadarlığına ve ışığına engel olmayacaktır.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 Saf ve iyi suyu içmek, sağlıklı ve basitçe hazırlanmış et ve sebze yemek, geceleri düzenli olarak 7-8 saat uyumak işte sağlığın ABC'si bunlardır. Kurucularının koyduğu bu ana ilkelerden yola çıkarak farkında olmadan bu tuhaf kentten tamamlanmış bir şehir gibi söz etmeye başladık. Aslına bakılırsa ilk evler inşa edildikten sonra diğerleri adeta büyülü bir şekilde yerden bitti vermiştir. Bu şehircilik hareketlerini anlayabilmek için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 Yaşlı Avrupa'nın ya da yeni dünyanın en gelişmiş şehirlerinde yıllık ölüm oranı hiçbir zaman %3'ün altına düşmezken Frans Fili'nin son 5 yıllık ortalaması yalnızca %1,5'tür. Üstelik bu rakam ilk yerleşimler esnasındaki küçük bir bataklık sıtması salgından dolayı yükselmiştir. Geçen yılki oran yalnızca %1,15'tir. Daha da önemlisi birkaç istisna hariç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 at terbiyecilerinden saat hesabı kiraladığı atların eğeri üzerinde zar zor durabilen oktav Saracin, birdenbire Fransa'nın atçılığın gizemli dünyasına derinlemesine dalmış adamlarından biri oluvermişti. Bu konudaki derin bilgisinin kaynağı, hizmetine aldığı ve özel bilgilerinin enginliğiyle onu talimatlarıyla yöneten bir İngiliz uşaktı. Gündüzlerini terzilerle, Saraçlarla borçlarla geçiriyordu. Geceleri ise ya küçük tiyatrolara ya da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 Sessiyon Savaşı'nın yaşlı enkası, bir kolunu Pittsburgh'ta, bir kulağını Seven Oaks'ta bırakmış olan ama satranç masasında yerini almakta bir başkasından geri kalmayan Albay Handon ve Yeni Kent'in eğitim genel müdürü Mr. Lands. Sohbet konusu kent yönetiminin yeni projeleri ve her çeşit resmi kuruluşta, hastanelerde, karşılıklı yardım sandıklarında şimdiye kadar elde edilen sonuçlar üzerine dönüyordu. Mr. Lands doktorun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 Yemeğin sonuna gelinmişti. Tatlı biraz önce kaldırılmış ve Anglo-Saksan adetleri gereğince hanımlar masayı terk etmişlerdi. Doktor Sarasin, Oktav, Albay Handon ve Monsieur Lands başlamış oldukları konuşmaya devam ediyorlardı. Bir hizmetçinin içeri girip doktora gazetesini verdiği sırada en önemli ekonomi politik sorunlara girmişlerdi. Getirilen gazete New York Herald idi. Bu saygın gazete Frans Vilin'in kuruluşu daha da gelişmesine hep yer vermişti.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 Onlar, onlar diye bağırdı kendi kendine. Marcel olağanüstü bir gayretle ayakları üzerine durmayı başardı. Fransville ile arasında on fersah vardı. Vahşi çelik kentinin etrafındaki bu terk edilmiş arazide demir yolu, araba, at olmaksızın kat edilmesi gereken on fersah. Marcel bu on fersahı bir saniye bile dünlenmeden aşmış ve saat 10.15'te doktor Sarasin'in kentinin ilk evlerine ulaşmıştı. Duvarları kaplayan afişlerden her şeyi öğrendi. Kent halkının kendilerini tehdit eden tehlikeden haberdar olduklarını anladı, ama aynı zamanda ne bu tehlikenin nedenli yakın olduğunu, ne de tuhaf bir şekilde geleceğini bilmediklerini kavradı. Her şuras tarafından tasarlanmış felaket o gece saat 11:45'te meydana gelecekti. Saat 11:15'ti. Son bir çaba göstermek gerekiyordu. Marcel bir hamlede kenti geçti.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 Para ve zamanla yeniden yapılabilir. Avrupa'da olsa Marcel'e deli derlerdi. Ama Amerika'da en beklenmedik şeyler dahil bilimin mucizelerini inkar etmek akla getirilmezdi. Herkes genç mühendisi dinliyor ve doktor Sarasi'nin onayından dolayı ona inanıyordu. Konuşmacının söyledikleri kadar söyleyi şeklinden de etkilenen kalabalık tartışmayı düşünmeksizin ona itaat etti. Doktor Marcel Burkman'a kefildi. Bu yeterliydi.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 Bu ses Boğa Kulesi'ndeki topun dakikada 150 fersa hızla hareket eden mermiden 113 saniye sonra gelen sesiydi. Marcel Burkman'dan Profesör Schultz'a Stahlstadt Fransville 14 Eylül Önceki gece mutlu bir tesadüf eseri kendi selametimi Schultz topu modelinin selametine tercih ederek mülkünün sınırlarını geçtiğimi çelik kralına bildirmeyi uygun görüyorum. Size veda ederken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 Çar'a ilk bindiren kişi olmakla tanınan yorulmak bilmez Blunderbuss gibi büyük gazeteciler bile bu kez meslektaşlarına daha mutlu değillerdi. Türbün ve Wald'un Schultz'un ile ilgili olarak henüz son sözü söylememiş olduğunu kendilerine itiraf etmeleri gerekiyordu. Bu sınai felaketi benzersiz bir olay haline getiren Stolstadt'ın tuhaf konumu bu bağımsız ve yalıtılmış kentin hiçbir düzenli ve yasal soruşturmaya izin vermeyen düzenlemesiydi. Herr Schultz ise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 çok geçmeden, aylıklarından olduğu gibi, veresiyeden de, içten olduğu gibi, umuttan da mahrum, önlerinde yeni başlayan kış gibi karanlık, sefaret içinde bir geleceğin uzandığını görerek, kala kalmışlardı. İki Fransız bir kente karşı. Herşus'un ortadan kaybolduğu haberi Fransız bile ulaştığında, Marsel'in ilk sözü şu olmuştu. Ya bu bir savaş eylesinden başka bir şey değilse? Ancak,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 Kapının arkasında bir kişiden fazla insan olmalı diye bağırdı. Bu durumdan dolayı kendini aşağılanmış hissede nokta. Sonra gözünü burgu deliğine dayadı ve dayar dayamazda bir şaşkınlık çığlığı attı. İkinci bir dev daha. Arminius diye cevapladı Marcel. Ve bu kez de o burgu deliğinden baktı. Evet, Arminius bu. Sigimer'in iş arkadaşı. Birdenbire sanki gökyüzünden gelen bir sesle Marcel kafasını kaldırdı.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 Beklenmeyen bir manzara gözlerinin önünde uzanıyordu. Her iki de dış bukey olan mercek şeklindeki bu yuvarlak cam ardındaki bütün nesneleri ölçüsüzce büyütüyordu. Camın ardındaki Hershul'sun gizli laboratuvarıydı. Sanki bir deniz fenerinin dioptrik cihazı gibi diskin ardından çıkan yoğun ışık güçlü bir volta pili akımının beslemeye devam ettiği havasız cam kapaklarının içinde hala yanan iki elektrik lambasından geliyordu.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 Doktor, diye cevap verdi Marcel. Stahlstadt'dan size getirdiğimiz haberler zihninizi rahatlatacak. Hem de uzun bir süre için. Herrschultz artık yok. Herrschultz öldü. Öldü mü? Diye bağırdı doktor Sarasin. İyi kalpli doktor, Marcel'in karşısında bir süre tek etmeden düşünceye daldı. Zavallı çocuğum, dedi bir süre sonra. En nefret ettiğim şeyden en haksız,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 ve aletlere kadar yayılmıştı. Evet diye cevapladı Doktor Sarasin. Tanrının adaleti denir buna. Bize karşı ölçüsüzce bir saldırıya girişmek isteği için, gücünün sınırlarını fazlasıyla zorladığı içindir ki Hershields öldü. Gerçekten de diye cevap verdi Marcel. Ama doktor, şimdi artık geçmişi düşünmeyelim ve bugünümüze bakalım. Hershields'un ölümü bizim için barış demekse, yaratmış olduğu hayranlık uyandırıcı kurum içinde